Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Isparta'daki baraj projesi için alınan acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da açılan dava, Aydın Adası'ndaki bir rüzgar santrali firmasına açılmış gibi gösterildi. Danıştay 6. Dairesi yanlış dava ile ilgili Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve EPDK'dan bilgi istedi. Yanlış üstüne yanlışın yapılarak bir hukuk skandalına imza atılan davada bilgi istenen bütün kurumlarda, aslında olmayan bir davanın reddine karar verilmesini talep etti. Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Darıbükü köyünde inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesi için Bakanlar Kurulu kararıyla alınan acele kamulaştırma kararına geçtiğimiz Haziran ayında dava açan köylülerden 75 yaşındaki Ümühan Uysal, ivedi yargılama kapsamına giren ve en geç 6 ay içinde karara bağlanması gereken davanın sonucunu beklemeye başladı. Ancak kamulaştırma işlemleri hukuken tamamen sonuçlanmadan inşaatı tamamlanan ve su tutmaya başlayan barajın suları davacı Ümmühan Uysal'ın evine kadar ulaştı. Açılan davayı gören Danıştay 6. Dairesi ise Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan dava konusu yer ve projeyi Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir rüzgar enerjisi santraliyle karıştırarak ilgili kurumlardan görüş talep etti. İlgili korumlarsa bu yanlışı sürdürerek adeta dosyayı hiç okumadan yazdıkları yanıtta dava konusu durum hakkında savunma yazısı gönderdi. Konuyla ilgili konuşan 75 yaşındaki kadının avukatı Aynur Rüzgar Gökçe, Danıştay'ın dava konusu yeri yanlış göstermesinin ardından düzeltme başvurusunda bulunduklarını, ancak bunun büyük bir zaman kaybına yol açtığını belirterek, EPDK dilekçeyi hiç kontrol etmeden söz konusu RES'e ilişkin bir dava açılmış gibi Danıştay'a yanıt verdi ardından biz de bu yanlışın düzeltilmesini talep eden bir başvuru yaptık. Danıştay yanlışlığı düzelttikten sonra yeni bir cevap süresi verdi ancak yanıt verilmeden acele kamulaştırma kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması gerekiyordu. Dava açıldığı tarihten itibaren 6 ay zaten geçti şu anda bir karar aşamasına gelmiş olmamız lazım ama şu anda bir yürütmeyi durdurma kararı bile yok diye konuştu kendisi. İzmir'de Çandarlı'ya 2 kilometre uzaklıkta yer alan rüzgar enerjisi santrallerinden birisinin pervanesi geçtiğimiz günlerde koptu. Res direğinin evine kuş uçuşu 220 metre uzaklıkta olduğunu belirten İbrahim Halil Mancı, faciaya ramak kaldığını, ölümden döndüklerini söyledi. Mevzuata göre herhangi bir direğin bir eve 1 kilometreden uzağa yapılması gerekiyor. 1974 yılından bu yana Çandarlı yakınlarında yaptığı çiftliğinde yaşayan 2 yıl önce bıçakçılar elektrik atlı şirketin evinin hemen yakınına rest direkleri dikmeye başladığını belirtiyor. Bu direklere karşı mücadelesi de o tarihten beri devam ediyor Mancı'nın. Rest şirketi sahibinin kendisine evinin odalarına klima takma, traktör alıp reste iş verme gibi vaatlerde bulunduğunu, bunu kabul etmediğinin de tehdit edildiğini ileri süren Mancı, 2 yıldan beri Bimere. Ve kaymakamlığa defalarca başvurularda bulundum. Durum fotoğraflarla, ölçülerle anlatılıp reslerden şikayetlerimizi dile getirdim. Hiçbirisi bir fayda etmedi. Kaymakamlık benim işim değil, valilik bakıyor bu duruma derken BİMER görevlileri ise ses desibelinin standartlara uygun olduğunu ileri sürdü diye konuştu. Geçtiğimiz ay sonunda yağmurlu ve fırtınalı bir havada res direklerinden birisinin pervanesinin koptuğunu dile getiren Mancı şunları söyledi. Gece sabah 4 sıralarında büyük bir gürültüyle pervanelerden birisi koptu. 48 metre uzunluğundaki kanadın yaklaşık 34 metresi parçalanarak etrafa dağıldı. 45 tonluk kanadın parçaları evimin üstü, bahçem, zeytinlikler üstüne yağdı adeta. Her taraf kanadın plastiği, metali, ahşabı gibi parçalarla dolu. Direkt bakımında olduğu için çalışmıyordu. Çalıştığı bir zamanda kopsaydı çok daha büyük bir felaket yaşanabilirdi dedi kendisi. Çanakkale'nin Çan ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nda ağdığı ve katran dağı bölgesinde yüzlerce hektarlık alandaki karaçam ağaçları kuruyor. Kazdağları ormanlarını tehdit eden bu durumun farkına ilk önce yöre halkı varmış. Çan Zeybek çayırı terzi alan, bardakçılar yaylacık ve söüt alan köylerini içine alan ve karaçamlarının büyük bir bölümü solmuş bu bölgede yeşil ormanın üzerine kara bulut gibi çöken bir mantar hastalığı olduğu Sanılıyor. Yöre halkın ifadesine göre Karaçam ağaçları tepeden kurumaya başladı ve bütün gövdeyi sarıyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Çan ile Yenice ilçeleri arasında ağaçlarda kendilerinin de kuruma tespit ettiklerini, bunun kuraklığa bağlı olabileceğini söylüyor. Dediğine göre zararlı böceklerle mücadele yapmışlar. Kurumanın sebebi de bu değil, mantar olabileceğini düşünüyoruz diyor kendisi. Hastalığın sebebinin belirlenmesi için değişik üniversitelerden hocaları davet ettik. Çanakkale'ye gelerek bölgede inceleme yapacaklar. Hastalık kesin olarak tespit edildikten sonra da nasıl bir mücadele yöntemi uygulayacağımızı belirleyeceğiz. Şu an için tamamen kurumuş olan ağaçları keserek mücadele ediyoruz. Diyor Orman Müdürü bakalım bu facia nasıl sonuçlanacak, çözümlenecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Müzik